Evet, yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçüler. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla e, anne baba evlat ilişkilerini konuşuyoruz. Dört maddeden söz ettik e, sorumlu e, alanı oluşturan nesil farkı. Ee, yabancı e, bir unsurun diyeyim <gülüyor> aileye girmesi çevre ve eğitim evet hocam bu sorumlu alanlardan insan nasıl çıkabilir de yani hani İslam'ın anne baba evlat ilişkilerine getirdiği o hassas ve rahmet çerçevesine ulaşabilir. Babalar ne olmalı, ee, anneler ne olmalı, evlatlar, gelinler, kızlar ne olmalı? Yani bazen bizim kızımız başkasının gelini oluyor, bizim oğlumuz başkasının damadı oluyor. Yani başkasının bizim kızımızdan beklediğini, biz başkasının kızından bekliyoruz falan böyle de iç içe geçmiş evet. bir durumdan söz ediyoruz. Nasıl bir rahmet çerçevesi, öyle ifade ettim. Yani hakikaten bir saadet çerçevesi oluşturulabilir. Her şeyden önce e, biz ölümlü bir dünyada yaşamayı kabul ettiğimiz gibi, yani kimse ebedi kalmayı düşünmüyor. Mümkün evet. olduğu kadar çok yaşayayım düşünüyorum. Evet. Zaten ölmeyeceğim diyen ölüm korkusundan ölüyor. Ölü. Ölmeye razı olmak biraz daha rahat yaşamaktır. Evet, evet. Dolayısıyla babalar, anneler ve evlatlar evet. karşısındakini birbirinin cennet sebebi olarak gördüğü sürece sorun olmaz. Evet. Ama baba evladını, anne evladını kölesi gibi görür, yani istediğim gibi kullanırım eşya statüsünde görürse... O bir zaman sonra kendisini öyle göstermediği için başıma bela oldu diyor. Evet. Veyahut da beni beslemeye mecbur olan doğal güvencem diye annesine babasına bakıyorsa evlat. Mesela nasıl devlet vatandaşına mecburen bakıyorsa annem babam da bakacak tabii işine annem. Evet. Babamın işine diye düşündüğü sürece evlatlar e, büyük bir uçuruma doğru yuvarlanıyoruz demek. Önce hayatın kuralını kabul edeceğiz. Rabbimiz bizi birbirimize bağladı. Evet. Ne e, evlat e, Kendi başına bir güç Ne de anne baba kendi başına Bir güç ikimiz de Allah'ın kuluyuz Allah'ın kuluyuz Ölüm ve birbirimiz... mahkumuz evet. Ve birbirimizin cennet veya cehennem sebebiyiz Bu çok önemli hocam Yani bir anlamda Cennetini cehennemini unutmamak Yani, yani birbirimizin cennet veya cehennem evet. Sebebiyiz Yani bu neyi gerektiriyor beraberinde Ben evladımı evladımdan bekleyeceğim şeyler için büyütmemeliyim. Evet. Ne yaparsa yapsın ben Rabbim'den mi beklerim. Evet. Çünkü evladımın bana vereceği hiçbir şey doğum eziyetine bile değmez. <gülüyor> evet. Doğum eziyetine bile değmez. Aynı şekilde babam hak edip etmediği için değil, Rabbim babamı önüme koyduğu için ben babama, anneme gerekli alakayı göstermek zorundayım bu anlayışı yakalayamadığımız sürece, yasalar, ör, bize şöyle yapman gerekiyor, işte hakkın bu kadar, alacağın bu kadar diye belirlediği sürece düzelmemiz mümkün değildir. Evet. Çünkü insanın insana ikram edeceği şeyler e, çok sınırlıdır. Kendisinin nesi var ki ikram etsin? Allah'tan evet. beklemek lazım ki sınırsız şeyler bulabilesin. Evet. Yani bu bizim belki de Kaybettiğimiz facaya dönüşmüş sıkıntımız bu. Evlattan bekliyoruz. Evladın mutlu etmesini bekliyoruz bizi. Halbuki evlat mutlu edebilecek olsa kendisini mutlu eder. Evet. Yani hiçbirimiz Allah'tan bulacağımızı çocuklarımızda bulamayız. Anne babalarımızda bulamayız. Önce bunu düzeltmek lazım. Evet. İkincisi. Bilhassa bu nesil farkı meselesinde Evet belki hmm. öyle biraz hocam Yani dört maddeye ilişkin Şimdi bunları ha, ıslah, eh, ıslah yönüne evet, Geçelim evet, isterseniz evet. Şimdi dedi ki bir nesil farkı çağ farkı var Evet Burada Hz. Ali Bunu kapatacak mıyız biz nasıl yapacağız hocam Çağ farkını yani, onun söyleyeceğim evet. Hz. Ali'ye nispet edilen Bir söz var hmm. ee, Ben ciddi bir kaynakta görmedim ama Hep böyle Sohbetlerde filan kullanıldığı için Naklediyorum yani kaynağını bilmiyorum Çocuklarınızı Sizin yaşadığınız değil Onların yaşayacağı çağlara göre yetiştirin Diyor Evet. Şimdi bir anne babanın Bizim zamanımız Diye bir zaman kullanması hakkı yok Yani bu çağ Farkı konusunda Tolerans anne babadan gelecek evet. Evlatlar bu konuda kusurlu Değiller Evladını anlayacak yani evladını Mesela çok basit bir misal Şimdi e, Ben babamda daktilo gördüm evet. Babamın daktilosu vardı Maşallah <gülüyor> e, 1950, falan Daktilo kullanıyordum evet. Tabi arkadaşlarım hep bana nasıl vuruyorsun Falan diye sorarlardı i̇şte, Kaçamak kağıtlara bir şeyler Bunu nasıl yazıyorsun bir, Kerametlerim olarak 5-6 yaşında bunları gösterirdim <gülüyor> e, Ama Babam o bilgis o daktiloy bile benden gizlerdi yani çünkü azalıyor işte kırıyorsun bozuyorsun gibi o bile korsan kullanabiliyorduk onu. Evet. Babamın belki beni bilgisayar çağına hazırlaması gerekiyordu. Evet. Biliyorlardı bilmiyorlar da ayrı bir konu. Şimdi biz ben çocuklarıma işte bir bilgisayar aldığım zaman onları bilgisayarla ...çok büyük bir taltif yapmış olmam. Evet. Neden? Çünkü herkes adı gibi biliyor ki... ...20 sene sonra bilgisayar... ...şimdi benim bahsettiğim daktilo gibi olacak. Aynen, Teknoloji evet. ilerliyor. Evet. Artık klavyesine vurulan bilgisayar kalkacak. Evet. Dolayısıyla bir baba... ...çocuğunun üzerindeki planlamaları... ...veya çocuğuma ihsanda bulundum... ...onun eğitimine, geleceğine iyi katkıda bulundum demesi... Hak olması için klavyesiz, tuşsuz göz işaretleriyle yazı yazan, konuşmayı algılayan bilgisayar çağını... hazırlaması lazım çocuğunu. Evet. Yani bu böyle olması gerekirken bizim e, ailelerimizde en çok duyduğumuz cümle bizde bu da yoktu kardeşim, bu da yoktu bizde. Evet. Bizde spor ayakkabısı, gezme ayakkabısı diye ayakkabı mı vardı, lastik vardı, lastik giydik bir tane aldık onunla top oynasan ne olur? Evet. Ya da niye top oynadın bu ayakkabıyla? Evet. Yani senin zamanında olmuyordu olabilir. Sen kış ayında geldin, bu yazın geldi kısa kollu gömlek giyecek yani. Evet, evet. Sen kışın yaşadın diye, ben de mi kışa döneceğim Ağustos ayında evet. gibi bir anlayışı muhasebe ediyoruz. Benim şahsi kanaatim tabi Ayet Peki, Şey olarak size. hocam Yani mesela genç Babası annesi Ya sen eski kafalısın Ya yani senin işte falanca çağlarda kaldı Baba anne Sizin e, yaklaşımınız anlayışınız Ya bunu mu demeli ya da Edepsizliği konuşmuyoruz Edepsizliği değil de ama. yani Evlattan da herhalde babasına, anasına yönelik o nesil farkını dikkate alan, ama bu üstlük edepsizliği evet. bu hocam, evet. bu ayrı bir konu. Evladın evet. anneye, babaya, anne baba ona yanlış muamele yapsa bile. İthamlı konuşması sakıncalı. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Yani bu tarz ithamlı konuşma değil de beklentiler. Ya babasından, anasından bu çağa uygun beklentiler. Ya yine bu ben, da bazen karşılayamıyor olabilir anne ben baba. Ben yine anneye babaya döneceğim burada evet, neden? Evet. Çünkü 16 yaşında, 26 yaşında hatta bir çocuğun bunu söylemesine tahammül edecek bir anne baba diyor ortada Evet. Vay be bunun için mi seni bu kadar Sen okula giderken işte ben açtığı şöyle biriktiriyordum Hı -hı. Hemen başlayacak eski kampanyalar Biz böyle yatırım yapmıştık sana evet. filan gibi Yani bu, bunu söylettirmemek de Annenin babanın misyonu Hı -hı. Yani bu birinci konuda Benim şahsi kanaatim evlattan bir şey beklenmemesi gerekiyor Evlat bunu takdir edecek olsa yani Zaten siz buradan bir şey söyleseniz evlatlara hocam, yani <gülüyor> ben söylerim. Ha, siz, siz bir şey söyleseniz, söyleriz ki yani yani siz de anne babanızın işte şunlarını düşünün falan. Yok, bu etki etmez mi eder diye düşünüyorum. Hayır, onu da söyleyeceğiz hocam. Evet. Ama öncelikle bu görev kimin? Anladım. Bunu tespit evet. edelim. Evet. Sonra evlatlara diyorum ki, <gülüyor> anneniz babanız. Size bu iyilikleri yaparsa zaten kazanıyorsunuz siz. Evet. Ne mutlu size. Anneniz babanız bunu takdir edemiyorsa, evet. biz böyleydi konuşma be. Bizim düğünümüzde bu da yoktu. Evet. Deği veriyorsa sabredin iki kere kazanın diyor. Evet güzel. Ama her halükarda anneyi babayı aşmayın. Evet. Haklı olduğunuz bir konuda haksız hale Gelmeyin. gelmeyin Çünkü güzel. bugünkü dünyada veya eski dünyada ya da yarınki dünyada bir evladın hizaya getirdiği anne baba yoktur. Evet. Tamam dairesini satar Senin dediğini yapar Ama onu zehir zıkkım eder sana yani Duygusu kırılır Dünya, yani evet. Babanın bedduasını aldıktan sonra Sana araba alsa ne olur Füze alsa sana evet. ne olur yani Ahı alınmış bir anneden Doğmuş olmak çok hoş bir şey değil evet, evet. Bu sebeple evlat Anne baba Takdirli bir anne babayız yani Bu durumu takdir ediyorsa şükretsin evet. Hayır anne babada Anlayış sıkıntısı varsa anlayış gösterip çilesini çekip iki kere kazansın. Evet. Güzel. Çünkü anlayışsız bir anne baba kendi kaybeder ama onu anlayış gösteren evlat çok kazanır. Evet. Allah'ın izniyle. Bazen şu da oluyor hocam. Yani anne babanın mesela imkanı olmuyor. Çocuğun ama talepleri var. İşte arkadaş çevresinden şuradan buradan görüyor. Yani çocuk ısrar ediyor, anne baba eziliyor çocuğun o taleplerini karşılayamamaktan dolayı. Yani böyle de bir e, Ama hocam duygu bunun, kırılması olabiliyor. Çocuğu evet. kadere teslimiyet, kanaat, evet. rıza gibi kavramları kullanarak bir yaşından itibaren büyüten bir anne baba işte bir gün karşısına alıp yavrum. Keşke ben sana şu şu şu isteklerini yapabilseydim. Evet. Keşke ben de seni filan yere götürebilseydim. İçim tüz ediyor. Ah yavrum Allah verdiği gün sana vereceğim bunları. Deyip sarılıp çocuğunu evet. bağrına bassa. Biraz insanlık varsa o çocukta o babaya sadece evet. babacım üzülme sen. Evet. Anneciğim sen üzülme diyecektir ama. Ayak ayak üstüne atıp bizim zamanımızda bu da yoktu. Diyen Hı -hı. babanın tavrıdır çocuğu kahretmen. Evet, evet. Ya da mesela örneklerle dolaştırıp bak filancılar da yok yavrum. Ama onların bu yüzden huzuru kaçtı. Ben inkar etmiyorum senin hakkın ama Allah bana vermedi, ben de sana veremiyorum. Evet. Yani elbette o çocuğu. O dili bulmak. Çok güzel bu evet, Allah razı olsun. Yani evet. çocukla kontak kuramayan anne babanın suçu bitmez işte. <gülüyor> Çocuğuyla konuşamayan meleklerle nasıl konuşacak yani? Evet. İnsan eşiyle konuşamaz olur mu? Çocuğuyla konuşamaz olur mu ya? Aynı dili doğurdun, büyütüyorsun. Evet, evet. Yani. Anne babanın bu kusurunu kabul edemeyiz. Evet. Ne demek çocuğuyla konuşamıyor? Anladım, evet. Yani şu üstadım çok abes Sen. bir şey. Evlendirme konusunda ve benzeri konularda bir baba geliyor hanımına diyor ki: "Söyle şu çocuğa be şöyle bunu bana karıştırmayın bu işe." Ne demek yani <gülüyor> bir sözü bir evet. delikanlıyı anneye söylettiriyorsun. Sen karşısına alıp bir bahçede oturup gel oğlum bir dondurma getir yiyelim. Şöyle bir konu konuşalım sen diyemiyorsun. Yani bu biraz o tarz yetişme problemimiz de e, var Tabii herhalde. ecdattan böyle gördük. Evet, evet. Ama yanlışı tekrar etmek doğru. zorunda değiliz evet, üstadım. Doğru. Ya yanlışta sevap yok ki. Doğru. Evet. Yani ecdattan başka delikanlılık görmedim. Hep bunu mu gördük <gülüyor> ecdattan? Hiçbir dömeklik <gülüyor> görmedik mesela. Evet. Yani evlatla konuşmama Suçunu kabul edemeyiz hocam Anlatma, evet. Yani evladı ile oturacak Evet Allah bazı Kulların herhalde Nuh Aleyhisselam'dan da Daha iyi konuşacak alemiz yok derdini anlatamadı Evladı anlatamayabiliyor evet. Yani öyle bir çizgide olabilir evet. Ama melekler görmeli Sen her fedakarlığı yaptın Kaderinde bunun asi olmak Varmış o ayrı bir konu Kanserden de lösemiden de ölebilirdi bu çocuk Üç yaşındayken evet, yani evet. biz Masum olalım, hatasız olalım. Anamız, babamız, çocuğumuz ne yapayım kaderinde evet. azap çekmek varsa onun. Deyiverelim yani. Tamam. Bu çok önemli. Evet. Dolayısıyla üstadım bu nesil farkında evet. e, ayet değil, hadis değil dediklerim sadece binlerce önüme yığılmış sorudan kesinlenerek evet. söylüyorum. Anne babalar fedakarlık yapacaklar. Evet, güzel. Eğer bu nesil farkını kapatmak istiyorsak anne baba fedakâr. Hatta ...bir babaya tavsiyede bulundum böyle... ...çok güzel bir örnek olarak anlatayım... Ee... Hiç kusura bakmayacağız. siz Maraşlıydı üstelik. <gülüyor> hocam <gülüyor> <dedi>. Maraşlılar iyidir. <gülüyor> ya kötüdür diye demedim. <gülüyor> tam Anadolu beyi, simsiyah sakallı bir evet. kardeşimiz. Yani ben Maraşlıyım da değerli dinleyiciler. Hocam ona <gülüyor> izafeten şey yapıyor. Buyurun hocam. Şimdi dedi ki bir mesele oldu çocuklarıyla. Geldi tam 40 dakikaya yakın sürdü derdini anlatması. Evet. Dediğim gibi bunu Allah'ın izniyle hallederiz dedim. Evet. Hallederiz dedim Rahatlamıştır evet. galibim. Ama <gülüyor> dedim çocuğu bana sen getireceksin Dedim bunu da ikna edeceksin Dedim Çocuk yanlış bir evlilik yapacaktı Ve iki aileyi helake götürecekti çocuk Dedi ki Hocam dedi annesine söyleyeyim söylesin dedim. Olmaz dedim <gülüyor> Zaten sorun sensin ben O kadar çok ailede bu var ki hocam Erkek evlada bile dedin, anne Dediniz ya hocam yani <gülüyor> Kültürümüz böyle gelmiş evet. Dedim ki bak Senden dolayı çocuk zaten soğuk Annesi git Nurattin hocaya Dediği zaman Bana çocuk gelse bile Babam seni dinlemez ki diyecek evet. yani Benim hakem olduğumu sen kabul ettin Etmedin belli değil Ne yapacağım dedi karşına alacaksın çocuğu dedim Diyeceksin ki yavrum gel Böyle bir tersliğimiz var Ben Nurattin hocaya gidiyorum Sen de gel Nurattin hocaya diyeceksin dedim ...dedi hocam dedi. ...iki senedir selamlaşmıyoruz dedi. Allah Allah. Bunu söylemek çok zor olacak dedi. Allah Allah. Dedim o zaman ben sana yapabileceğim bir yardım yok dedim. Evet. Neyse ben önce bir selamlaş <gülüyor> oğlumla. Yani dur dur durdu. Hocam dedi. Düşünüyorum diyemeyeceğim ben bu lafı. Kolayı var dedim ya. Çocuk eve gelmeden sen git bir koltukta o oturuyor gibi Karşısına geç selamünaleyküm de Egzersiz <gülüyor> yap dedim Ya dedi kadın bakacak delirdin mi diyecek bana dedi. Ya desin dedim Lanetli bir baba olarak ölmenden Veya akrabalarınla Ciddi bir silahlı kavgaya Girmenden daha mı kötü dedim ya evet. Hatta kadını da dedim Karşını al Deki bak bakalım iyi tatbikat yapabiliyor ya? Bu yaşta tiyatrocu ol ne var bunda dedim. Güzel. Yapamayacağım dedi. O zaman da beni karıştırma vaktimi de alıyorsun dedim. Ben öyle deyince hocam dedi, bir deneyim bu akşam yapabileceğim mi dedi. Evet, Şimdi 3-4 gün egzersiz yapmış. Oo. Geçmiş. işte yavrum Nurattin hoca yavrum filan. Ne kadar üst... ya o psikolojik barikatlar değil mi hocam? Ne Ama kadar hocam, zor hocam ben yani. öyle dedikçe de şeytan aklını mı yitirdim be? Diyordur ona. E, aklını mı yitirdin, aklını mı yitirdin deyip duruyor. Ne ben, diyor ki bu Nurettin Hoca? Ben kulağından girmeye çalışıyorum. Şeytan damarlarından kalbine giriyor evet, hocam. Yani. Evet, evet. Şeytan daha güçlü. Hocam bunu becerdik ama. Hmm, nasıl bir netice aldınız? Hocam, nasıl yani, netice aldık? Göz ne yaşartıcı bir netice aldık. Evet. Şu oldu hocam. Geldiler. Hmm. Bir hafta sonra geldiler. selamünaleyküm aleyküm Selam. Baktım çocuğu ben tanıyorum meğer. Derslerime gidip gelen hmm. bir çocukmuş. Ee, çocuk lafa başladı. Dedik hocam dedi. E, bir mesele için biz buraya gelecektik. Ondan vazgeçtik dedi. Ben babamı kazandım dedi. Bana kimsenin kızı da lazım değil dedi. Allah Allah. Çok nasıl oldu filan dedim. Çay ikram ettim e, Ben de duygulandım. Dedi hocam dedi. Baba gibi melek gibi bir adam karşıma geçti. Bana oğlum dedi dedi. Allah. Allah. Ben de özlemiştim bu sesi dedi. Benim de içim kabardı. <gülüyor> hocam, <yani>. Hakikaten <gülüyor> çok duygusal bir sahne. Evet. Yani. dedim bu işi devam bunun, ettirelim. Bunun diye. filmi çekilmeli hocam işte. Yani şu hadisenin değil mi o duygusal gerilimlerin varılan sonucun hocam, falan. Hocam bir kelimeyle bu iş bitiyor olumlu evet. ve olumsuz ama. Evet. Bir kelimeyle de şeytan bitiriyor ama melekler de yardım ediyor. Meğer adam hocam saatlerce eksersiz yapmış. Ha <gülüyor> Yanın boş koltuğa oturmuş. Hanımı gülmüş. Delirdin <gülüyor> mi sen? Gel iş bul kendine bir. Anladın hepsi. <gülüyor> Ee, artı müthiş. olarak yazılıyor değil mi hocam? Ya, o hocam, egzersizler bile. Yani namaz kılmayı, fatihayı öğrenmek için hocanın önünde oturduğun gibi. Bu da bir ibadet hocam. Evet. Evlat kazanıyorsun Aynen, ya. Evet. Böyle bir sahne olmasaydı çocuğun yapacağı evlilik evet. yıllar önceki bir kavga'yı gündeme getirecekti. Evet. evet. Onun evliliği, babasının evliliği ilgili bir sorun gündeme geliyormuş bu sefer. Allah yani Allah. o da bir Allah başka Allah. türlü evlilik yapmış. Yani çok mutlu oldum. Allah beni böyle bir hayra vesile etti. Hocam o babayla oğlun yan yana oturuşunu göreceksiniz. Böyle o çocuğun işte 25 yaşlarındaydı o çocuk. Hastanede yeni doğduğunda babasının kucağına konduğunda o kadar mutlu değildi babası. Müthiş. Müthiş bir şey. Aileye bu. huzur gelmiş. Maşallah. Evet. Yani diğer kardeşler neşelenmişler. Maşallah. E, kadın sonra bana telefon etti. Ya hoca efendi Allah senden razı olsun <gülüyor> dedi. Çok büyük hayra vesile oldun dedi. Evimize huzur evet. gel dedi. Hocam anne baba ferahat edecek bunu şunun için örnek verdim gerekiyorsa babalar aynanın karşısına geçip şöyle bir nasıl mesela bir güçlü bir yere çıkacağız zaman düğüne gitmeden aynaya bakıyor çocuğumla konuşma egzersizleri yapayım diyecek evet. çocuktan bunu bekleyemem hocam niye bekleyemem yani siz burada Çocuk. hakikaten baba evet onu diyorsunuz baba daha ee, yönetici konumunda olmalı. Mesul olmalı evet. hocam. Kullukum ra'in evet. ve kullukum mes'ulun. An raiyetini yani evet. çocuk babadan mes'ul değil. Baba çocuktan mes'ul. Evet, evet. Mantığımız var ortada biz. Hepimiz çobanız. Var. Çoban benim. Kuzuyun hesabını soramam ben kurt. Evet, yani evet. kurt yedik. Kuzudan hesap soramam ben. Var. Çobandan hesap sorarım. Allah babadan hesap sorar. Babalık sadece <gülüyor> yapma değil ki. <gülüyor> Gerekiyorsa canım yavrum diye mimik hareket yakmadır. Ama ecdattan biz böyle görmedik. Eve geldiğinde çeki düzen veriliyor eve. Bu genel olabilir. Baba olamazsın. Siz mesela demin verdiğiniz örnek. Bazen rol bile yapmak gerekiyor. Değil Hocam mi? hiç tereddüt etmiyorum. Yani, rol de yapıştır. Rol bile yapmak gerekiyor. Yani bazen içinizdeki öfkeyi bastırıp yüzünüz güler olacak mesela, değil mi yani? Hocam İkinci örneğe geçelim çünkü biliyorum biraz sonra vakit bitti diyeceksin. Evet ben <gülüyor> çünkü biraz şey oldu yani belki bir program daha bu konuyu konuşacağız gibi hissettim evet, onun için hocam. zorlamıyorum ama ikinci şeyden biraz başlayalım. Başlayalım Biz de... Bilmiyorum, el kızı falan derler, değil mi? Böyle el, el oğlu, kızı. el kızı falan. Hepimiz bir elin kızıyız, bir elin <gülüyor> oğluyuz aslında. Ee, evet. Dışlama taktiği olarak evet. el kızı, oğlumun eşi değil, elin evet, kızı. Elin kızı. Yani evet. belki ilk iş o el kızı lafını piyasadan kaldırmak olmalı mı diyorsunuz? Ee, i̇ki türlü olacak evet. bu. İşi iyi olanlar şu anda kavga etmeyenler Yok benimki kızım zaten diyecek evet. Öbürleri el kılıp etmez. şeytan kızı Diyecek ve def edecekler <gülüyor> Aşırı uçlardayız evet. Aşırı uçlardayız evet. Şimdi burada hocam e, Anne babaların Bir örnek daha zikretmek istiyorum Şimdi e, en büyük sorunu Evlat Olumsuz sayılacak bir evlilik Teklifiyle geliyor hmm. İşte yani aileye uyum arz etmeyecek uyum. Hakikaten anne baba haklı. Evet. Yani böyle bir evlilik dinen de doğru değil, ahlak açısından eksik, fizyolojik açısından da belki eksik. Çok evet. basit bir örnek vereyim. E, bu bu hafta e, epey bir beni yoran bir örnek bu. E, 21 yaşında erkek, evet, e, delikanlı bir çocuk, üniversite okuyor. 28 yaşında evlenmiş, boşanmış, mahkemesi 4 sene sürmüş bir kız da evlenmek istiyor. Bir kadınla evlenmek istiyor. Evet. Aile de 4 sene mahkemede ne süründü bunlar diye merak ediyor. Çocuk da tutturmuş. Peygamberimiz de dul bir kadınla evlenmişti diyor. <gülüyor> Şimdi ben ailece bunlarla görüştüm. Eee evet. didik didik inceledim meseleyi. Şimdi çocuk gelmiş hocam dikkat edin çok enteresan. Çocuk gelmiş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Anne baba sizinle ciddi bir şey konuşacağım. Ama ehli sünnet misiniz, değil misiniz onu test etmeye geldim demiş. <gülüyor> Tabii bu bir terbiyesizlik. Evet. terbiyesizlik hocam. Daha iyi bir kelime bulamıyorum. Yani evet. nezakete uygun bir kelime bulamıyor. Anneyi babayı ehli sünnet misin diye senin evet. senin zevkinden dolayı ne demek test ediyorum. Evet. E, Buyur oğlum filan demişler. Üçünden de dinledim. Anne baba ve çocuktan tam usah. Peygamberimiz işte dul bir e, hanımla, e, evlen. hanımla evlenmişti ya. Ben de aynı sünneti yaşayacağım. <gülüyor> ee, baba da demiş ki oğlum böyle cahilce şeyler konuşma. Terbietsizlik yapma. Biz babayız burada filan gibi demiş. Annesi demiş dinleyelim bakalım ciddi bir şey mi bu oğlum demiş. Anlatmış. Evet. İşte 28 yaşında bir kızla evleneceğim. 21 yaşında filan. Baba bunun ciddi olduğunu anlayınca. Benim yaşadığım toprakların dışında bir yerde olur bu demiş. Bu ev değil, bulunduğum şehre de giremezsiniz demiş. İlk katil ben olurum size falan gibi böyle edebiyat yapmış. Ondan sonra vay öyle mi öyle. Çocuk aylarca eve gelmemiş bir daha. Evet. Çocuk da namaz zini yazdı bir çocuk. Evet. Şimdi babaya dedim ki, Niye demedin ki yavrum bir kere 25 yaşına gel madem sünnete ehli olacaksın sen <gülüyor> O kadın da 45 yaşında olacak o şartla <gülüyor> Yok öyle evet. Sen 40 yaşında olsun Tam Hatice'lik bir kadın bul o zaman madem sünneti uygun niye Oy. rakamlarla oynuyorsun değil mi? Sonra iki kere boşanmış olacak bir kere de değil Hadi Hadi bakalım Dur ben onları nereden akıl edeceğim dedi ama dedim eline silah almayı akıl ettin <gülüyor> Bu inatlaşmış Evet. E bunu halledemedik maalesef hala gelip gidiyorlar Gerçi hallolmadı hmm. Şimdi burada şeytan evet. e, Hakikaten olmayacak bir şey Evet dinen haram değil Doğru. 50 yaş farkı da olsa Dinen haram yok ortada evet. 5 kere boşanmış da olsa Müslüman olduğu sürece şartlar yerine geldiği sürece Erkek veya kadının yaş farkı evet. Dinen engel değil evet. Ama bu evliliğin kaç ay devam edeceğini Hesap etmek de zor değil Doğru. Yani bu uzun süreli bir evlilik değil ...akıllıca bir evlilik değil... ...peşinden ikinci evliliği... ...koşturacak bir evlilik bu... ...toplum sana tebriğe bile gelmeyecek... ...aklabaların... Yani ...o tarz bir şey yani biri... E, ...Muhammed olacak, Resul-i Ekrem olacak... Salam ...öbürü sallallahu aleyhi ...öbürü Hadi. Hazreti Hatice olacak falan... ...madem öyle 25 yaşına... ...evlenmek yani, için... Yani. ...şimdi evet. dedim ki babaya sen deseydin... ...tamam oğlum 21 yaşındasın... ...4 sene sonra olur bu iş deseydin... ...bu çocuk 4 sene sabretmeyecekti... Hocam Biz... 4 ay sonra da bu çocuk bu çocuk macera arıyor Evlilik evet, aramıyor doğru. Maceraya cevap taktiğini bilmeli Bunun için diyorum ki Evlendirme Ve evlileri idare etme Seminerleri yapmaya başlamamız lazım bizim Evet Ehliyet kursu gibi evlilik kursları açmamız lazım evet. bizim Öbür türlü Anne babaların dertleri bitmeyecek Anlaşılan hocam Evet hocam süremiz bitti Aslında mevzu bitmedi Bu bu konu dahil yani e, evlenen çocuklarımız, onlarla ilişkilerimiz, gelinlerimizle, damatlarımızla ilişki ilişkilerimiz dahil Bunları inşallah önümüzdeki i̇nşallah. programda e, değerlendirelim i̇nşallah. Değerli dinleyiciler bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik e, Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim.